Başbakan Hocamız, Değerli Başbakan Hocamız, Çanşamba günü sizi dikkatle dinledim. Partinizin seçim beyannamesini açıklarken her zamanki gibi gayet entelektüel, bolca kadim sözü kullanarak, erdem ve onurdan söz ederek hocalığınızın altını çizdiniz. Bağırmak size yakışmadığı halde sesinizi yükselterek zaman zaman alay ve tehdide yaslanarak başbakan olduğunuzu hatırlattınız. Sağ olun, var olun, ama bu iki sıfat birbirlerini desteklemek yerine köstekliyor efendim. Ah keşke beyaz kefenini giymiş aypaslan gibi çıkıyorum karşınıza demeseydiniz. Kefen kabul, tüm zamanlarda asla modası geçmeyen bir giysi. Lakin siyaseten tüketildi, parodilere, karikatürlere konu bile olmuyor artık. Ha. Eğer 335 milletvekilinin üstü de altı da sizin kaybolmanız demekse, o yüzden ölüm simgesini kullanıyorsanız o başka. Parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki yetki ve sorumluluk dengesizliğine işaret ederek, yasama ve yürütmenin müstakil olarak etkin olduğu, denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü, toplumsal farklılıklara siyasal temsil sağlanan bir başkanlık sistemi hayal ediyorsunuz. Peki, başkanın zapt-u alınabileceğine emin misiniz? Madem güçler ayrılığını savunuyorsunuz, neden önce siyasal partiler ve seçim yasalarını kökten değiştirmek aklınıza gelmiyor? 3Y ile mücadeleyi kazanmak bir zorunluluk buyurdunuz o gün. Doğru söylüyorsunuz da, neden yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluğun arttığını göremiyorsunuz? 3Y'nin 3'ü de çıldırmış durumda. 29 milyon yoksulumuz 3,5 milyon işsizimiz nasıl oluştu? Hala kölelik düzeninde çalışmıyor mu işçiler? Yolsuzluğa karışan AK Partililer mecliste neden kurtarıldı? Milyon dolarlar nasıl sıfırlandı? İfade ve girişim özgürlükleri hangi akla hizmet baltalandı? Hani davanız Erdem davasıydı, rant davası değildi? Sapla samanı karıştırdığınız hiç olmadı mı? Kurularla birlikte yaşları da yaktığınız ya belgesiz, kanıtsız suçlayıp içeri tıktıklarınız, ya kanunda yazılı olmayan ibarelerle insanları aşağılamanız, yardımcınızın tespit ettiği toplumun yüzde ellisi bizden nefret ediyor gerçeğine dair hiç mi mahcubiyet beyanınız yok? Beyannamenize, İnsan onuruyla taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimse hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemez, inancı, rengi, cinsiyeti, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz diye yazmışsınız. Elinizi Erdemli sinenize koyup söyleyin, burada belirttiğiniz hususlara uyusaydı, arancın yakındığı o nefretin yüzdesi yine elli mi olurdu? Beyannamenizin odağına aldığınız insan onuru kavramını yaşattığınızda sadece kıskançlık ve aymazlıklarından mı onaylamıyorlar sizi? Biz muhabbet diliyle konuşuyoruz diyorsunuz ama muhaliflerinizi şer cephesi olarak değerlendirmekten çekinmiyorsunuz. Ne iş? Allah aşkına neden beyannamenizde barış sürecine en ufak bir atıf bile yok? Seçime kadar askıya mı aldınız müzakereleri? HDP barajı aşarsa başka, aşamazsa başka mı konuşacaksınız? Değerli Başbakan hocamız, bir de varoluşumuzun ontolojik zemineni oluşturan doğanın ve çevrenin korunması gelecek nesillere borcumuzdur demiyor musunuz? Şaşkınlığımız dolar gibi tavan yapıyor. Şanlı müteahhitleriniz ve belediyeleriniz sayesinde ne yazık ki varoluşumuzun ontolojik zemini tarumar. Önce kalpler betonlaştı, sonra kentler. Geriye o çok sevdiğiniz, kesrette vahdet ilkesi kaldı ki ne olur bir daha açmayın bu bahsi. Bu tasavvufi hakikat kitabi olarak künhüne erilemeyecek, akılla kavranamaz bir hal. Politikacı zikrettiğinde hem yakışıksız oluyor hem de tehlikeli. Mesela siz 400 milletvekili kazansanız, çoklukta birliği sağladığınızı zanneder sevinirsiniz. Oysa varlıktaki çeşitliliği siyasi tekliğe indirmek, sadece sizin değil, tüm ülkenin cehennemi olur. Siyaset, sert rekabet ve itina ile yaratılmış hayali düşmanlara hücum odaklı bir iş. Ariflerin bahsettiği o vahdet anı bir dem yaşanabilse, zaten dünya ahiret, Yek enlem olur, ortada ne sandık kalır, ne kitaplar, diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.